Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah cümlenizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Efendim e, Almanya'nın e, Wuppertal diye Kölüne yakın bir şehrinden size Cuma konuşmasını yapıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinin metinleri elimde yok. Yani Arapçaları elimde yok. E, mevcut kitapta e, şeyleri yazmamışlar. Tabi böyle e, sizlerden Reyaut efendim İstanbul'daki kardeşlerimizden her zaman oturduğumuz semtteki kardeşlerimizden uzakta olmak bir hasretlik ama hani bir de ilim adamı için kütüphanesinden kitaplarından ayrı olmak ayrı bir hasretlik oluyor bir çeşit mahrumiyet oluyor çünkü efendim aradığını bulma imkanı mahdutlaşıyor. bana da biraz böyle hadis-i şerifin kendi metni olmadan efendim konuşmak biraz zor gelecek ama. Ee, bu sefer bugünkü konuşmamızda Arapça metinleri okuma imkanımız yok. Ee, Peygamber elimin altında Hayatü Sahabe isimli kitap var, neşir edenlerden Allah razı olsun. Efendim, oradan e, bazı hadis şerifleri okumak istiyorum size. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden, e, onun ahlakından davranışlarından efendim bahsetmek istiyorum. Enesirat yallah. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hizmetinde olan kişilerden biriydi. Henüz 10 yaşlarında bir e, çocuk iken, erginlik çağına gelmemiş çocuk iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hizmet ederdi. Peygamber Efendimiz Bedir'e e, hareket ettiğinde Enes radiyallahu de onunla beraber gitmişti. Yani Medine-i Münevvere'de efendim, 10 yıl hizmetinde bulundu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, vefatında da 20 yaşındaydı e, kendisine hizmet etmekle şeref bulanlardan birisi diyor ki Enes radıyallahu anh ensardan 20 genç sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunurdu ve onun hizmetini görürlerdi efendimiz herhangi bir işi yaptırmak isterse eğer onlardan birisini o hizmete gönderirdi. Abdurrahman ibn Alf radıyallahu anha de o da biliyorsunuz aşireyil mübessireden efendim e, Sahabeden en aşağı dört veya beş kişinin Resulullah'ın e, yanından kapısından ayrılmadığını naklediyor. Efendim e, hatta bazen bazı kimseler e, rica ederlerdi kendisine mesela. Ebu Zerri Güfarı Hazretlerinden e, O demiş ki Ya Resulallah Müsaade buyur bu gece e, Senin kapında ben bekleyeyim Uyur kalırsam bir ihtiyacım ihtiyacınız olursa beni uyandırın Hizmeti ben yapayım diye Efendim e, Rica ederlerdi Hizmeti şeref bilirlerdi Gerçekten de tabi çok sevap ve Çok büyük bir şeref ve e, Yani düşünün Gençlerden 20 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çevresinde. İşte e, yani şey böyle olur. Hizmet böyle olur. Düşünün ki o zaman nüfus kalabalık değil. Efendim e, o beldeler şimdi bizim gittiğimiz haçta ömrede gördüğümüz zamanki kadar kalabalık yerler değil. Küçük birer köy e, havasında e, küçük yerleşim yerleri ama... Yani en aşağı 20 kişi Efendimiz'in etrafında yalnız bırakmıyorlar, seferde yalnız bırakmıyorlar, efendim hazerde yanlış bırakmıyorlar. Yani e, hazer ne demek? Sefer olmadığı zaman, insanın evinde olduğu zaman demek. Efendim, bu, bu da bir edep demek ki, gayet güzel bir şey. E, i̇nsanın e, kendisine bağlı olduğu kimseyi karşıya vazifesi, onu koruması, kollaması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolculuktan dönerken de uzaklardan karşılarlardı. Mesela Abdullah ibni Cafer e, radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Peygamberimiz yolculuğun, yol, yolculuktan döndüğü zaman Medine'ye girmeden yakınlarının çocukları tarafından karşılanırdı diyor. Yani hoş geldin, uzaktaydın işte sefa getirdim diye karşılanırdı bir defasında herkesten önce ben karşılamaya götürülmüştüm. Beni aldı atı bineğinin ön tarafına oturttu diyor. Az sonra torunlarından Hasan veya Hüseyin geldi. Onu da arka tarafına aldı. Üçümüz Medine'ye aynı bineğin şeyinde yani. Bu Abdullah ibn Cafer tabi yanımda kütüphanem olmadığı için araştırma imkanı yok. Sanıyorum Abdullah ibn Cafer'i tayyar yani efendim, Peygamber Efendimizin amcası oğlu olur. Böylece onun çocuğu da ee, yeğeni olur. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. E, tabi e, kendisi cennetlik olduğunu, cennette uçtuğunu görüyorum Cafer'in, şehit olan Cafer'in şimdi diye Efendimiz söylediği için Cafer'i tayyar adını almış. Yani tayyar ne demek? E, Tayyar'a diyoruz uçaklara. Yani uçan demek. Cennette uçtuğunu gördüğü için Peygamber Efendimiz bildirdiği için Cafer tayyar adını almış. Allah şefaatine erdirsin. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tabii öyle efendim e, karşılanırdı, e, hizmette ne kusur edilmemeye çalışılırdı. Tabii bu arada bu rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin çocuklara şefkatini, sevgisini, yakınlığını da e, izlemek mümkün oluyor. Efendim bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sokakta oynarken çocuklar akrabalarının çocukları Hz. Abbas'ın iki oğlu var efendim birisi Kusem birisi Hübeydullah efendim onlar oynuyorlarmış bu Abdullah İbni Caferi Tayyar herhalde Caferi Tayyar'ın oğlu Abdullah efendim o da varmış şimdi üçü oynuyorlar e, bu arada bu Kusem hakkında da bilgi vereyim e, Semerkant'a gittiğimiz zaman orada çok güzel bir kabristana ziyarete gitmiştik. Semerkant'ın meşhur kabristanı. Böyle tuğlalardan, çinilerden yapılmış çok güzel türbeler vardı. Orada Kusem İbnül Abbas, El Kusem İbnül Abbas yani Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem'in kabrini ziyaret nasip oldu. Bu Kusem Kafla ve Pelteks ile yazılıyor. Kusem. Bazıları efendim bunu herhalde bilmiyorlar. Mesela Türk Edebiyatında ilk mutasavvıklar kitabının filan şey içinde baktım bunun böyle kasim filan diye yanlış yazıldığını herkesi olduğu için herhalde doğru okuyamamışlar görmüştüm Hz Abbas'ın oğlu efendim Peygamber Efendimizin de tabii amcası oğlu yani yeğeni demek ki oynayanlar hep Peygamber Efendimizin amcası oğulları başka başka amcasının oğulları ama hepsi yeğenleri yani Abbas'ın iki oğlu. Hüseyin ve Übeydullah. Efendim Cafer'in bir oğlu Abdullah. Şimdi Peygamber Efendimiz bunlar sokakta oynarken geliyor, yine üzerinde geliyor. Efendim, e, bu şeyi cafer Tayyar'ın oğlu Abdullah'ı göstererek, şunu bana verin demiş. Bir ihtiyaç yok, sefer yok, bir şey yok ama çocukların gönlünü yapmaya gayret ediyor. Efendim, dikkat ediyor. Bizim için örnek. Yani çocukları seviyor. Efendim, e, ve beni ön tarafına oturttu diyor. Bu Abdullah. Kusemi de göstererek şunu da kaldırın demiş. Onu da terkisine almış. Terki demek atın arka tarafı veya devenin arkası demek. Yani suvarının bindiği yerin arkası terkisi denir. Onu da oraya almış. Efendim sonra da üç defa benim başımı okşayıp her okşayışında da Allah'ım Cafer'in çocuklarına sen sahip çık diye dua buyurdu diyor. Yani herhalde babaları şehit olduğu için efendim şehit torunu şehit oğlu olmaları dolayısıyla başlarını okşayıp üç defa böyle ya Rabbi Allah'ım cahherin çocuklarına sen sahip çık diye dua buyurmuş. Yani sokakta oynuyorlar. Bineğine alıyor. Başlarını seviyor, dua ediyor. Şefkatine bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ilgisine bakın, sevgisine bakın, merhametine bakın. Efendim akrabasını kayırmasına, kollamasına, şehitlerin çocuklarına bakmasına dikkatine nazar edin. İbret alın. Ömer i̇bn Hattab radıyallahu anh e, efendim e, bir keresinde peygamber efendimizi gene öyle görmüş. E, iki omuzunda torunları Hz. Hasan, Hz. Hüseyin aman demiş altınızdaki bineğiniz ne kadar güzel demiş. Peygamber efendimiz de bunların ikisi de nişahane süvari demiş. Yani sorunlarını şey yapıyor yani met ediyor. Onların da güzel olduğunu açıklıyor. Efendim, e, bunlar peygamber Efendimiz Aleyhissellem Efendimizden güzel ibretli şeyler. Peygamber Efendimiz ile bir keresinde Cabir bin Abdullah el Ensari anlatıyor Radiyallahu a. Efendim, e, yemeğe çağrılmışlar. Davet mahalline gidiyorlar. Yolda giderken Hz. Hüseyin çocuklarla oynuyormuş. Efendimiz koşarak ilerleyip, yani kalabalık içinde gidiyor Peygamber Efendimiz. Kalabalığın içinden koşarak ilerliyor, kollarını açarak çocuğa doğru gidiyor. Yani torunu Hz. Hüseyin'e doğru gidiyor. O da bir o tarafa bir bu tarafa kaçıyor. Yani sevildiğini bildiği için efendim, torun, dedesi geliyor kendisini kucaklayacak, yakalayacak diye bir o tarafa bir o tarafa kaçıyor. Efendim, yani Efendimiz de gülüyor. O kaçtıkça gülüyor. E, derken yakalamış Hazreti Hüseyin'i. Bir elini çenesinin altında tutmuş. Bir e, eliyle de ensesinden tutmuş. boynuna sarılmış öpmüş. E sonra buyurmuş ki Hüseyin benden ben de ondanım. Yani benimsediğini ifade ediyor etrafındakilere. Onu seveni Allah sevsin. Hasan ve Hüseyin soyu devam ettiren torunlardan iki torundur diye meth etmiş. Tabi biz de Hazreti Hasan'ın Hazreti Hüseyin'i Seviyoruz. Resulullah Efendimiz'in sevdiği mübarek sorunları diye bu sözümden herkes memnun olmuştur. Yani ben bütün ahalinin hoşuna gidecek bir söz söylemiş oluyorum. Ülkede Sünniler var, Aleviler var. Sünniler de memnun olmuştur. Efendim Alevi kardeşlerimiz de memnun olmuştur. Tamam Hz. Hüseyin Efendimiz'i seviyor bu hoca diye. Elbette severiz. Peygamber Efendimiz'in torunu sevmez miyiz? Başımızın tacı. Hz. Hüseyin'i öldüren Emeviler. Yani Hazreti Hüseyin'i şehit edenlerin acısını sünnilerden çıkartmak doğru değil. Yani e, sünniler de Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin'in bağıranık âşığısı, onun fedaisi. Biz de e, o hadiseye yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz parçalanıyor. Yani bu ayrılık gayrılığın mesnedi esası yok. E, efendim, Alevinin Sünniye Efendim düşman sebep sevemiyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'in çizgisine gelmeli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna girmeli, sünnetine uymalı, efendim öyle yürümeli. Ne kadar güzel rivayetler. Ne kadar efendim tatlı şeyler. işte bizim kitaplarımızda böyle yazılı. Biz Hz. Hüseyin Efendimizi severiz. Dedemizdir, efendim büyüğümüzdür, başımızın tacıdır. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle yani çocuk kovalaması, kucağını açması, gülmesi, yani sahneyi gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Torunları bir keresinde gelmişler yanına da, işte komşunun devesi var, bizim devemiz yok demişler. E ben e, ben sizin deveniz olayım demiş, omuzlarını almış torunlarını. Ama demişler, onların devesi bağırıyor e, demişler. O da deve taklidi yaparak, efendim bak ben de bağırıyorum demiş. Yani maksat çocukları yönünü almak. Her zaman söylediğim gibi çocuklarımız istikbalin efendim, hazineleri. Onları o istikbale göre yetiştireceğiz. Çocuklarımıza kerim insan muamelesi yapmamızı peygamber efendimiz bize tavsiye ediyor. Kerim insan ne demek? Kerem sahibi. Asaletli, soylu insan demek. Asaletli, soylu insan muamelesi yapacağız çocuklarımıza ki asaletli, soylu olsunlar. Efendim böyle bağırıp, çağırıp, dövüp, dövüp itip kapıp onun kalbini kırıp efendim ahlakını bozup efendim ters muamele etmemiz gerekiyor. Resulullah Efendimizin işte e, hayatından örnekler. Peygamber Efendimizin böyle çocuklarla kendi çocukları veya şeyit çocukları veya, veya sıradan herhangi bir kimsenin efendim çocuğu, küçükleri küçüklere karşı böyle davranışları belki tahmin etmediğiniz hususlar. Yani böyle yapacağını tahmin etmezdiniz. Ve bundan sonra biz de inşallah bunlara dikkat edelim. Tabi hanımlara karşı e, evli eşlerin birbirine birbirlerine karşı davranışlarında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyeleri e, var. Efendim onların da üzerimizde hakkı olduğunu, onlara iyi davranmamız gerektiğini bildiriyor. Bunu da zaman zaman söylüyorum, e, bildiriyorum e, şeyde, ya, vaazlarımda, konuşmalarımda. Çünkü bizde efendim e, bir Anadolu'luk havası var. Efendim bir kazaklık sözü var, kılıbıklık sözü var. Efendim kılıbık olunca efendim kızılıyor adama. Efendim, e doğru değil tabii ölçünün dışına çıkınca. Yani hanımın dümen süsüne girip ne dediğini yap, yap e, söylerse yapmak efendim doğru değil çünkü evin e, şeyi sorumlusu kazancı getiren er vical kavamını alenlisa ve çocuklardan hanımdan sorumlu olan, onları koruyup koruyacak olan geçimini sağlamakla ilgili bakımdan mükellef olan erkek tabii kılbuk olmayacak erkek tamam ama e, kılbuk olmayacak demek tasak olacak demek değil vuracak kırılacak efendim hiç efendim e, kadını dinlemeyecek veya ilgilenmeyecek de demek değil. O öyle de anlamamak lazım. İslam e, güzel ahlak, aşırılıktan uzak orta yolu, itidalli yolu bize daima tavsiye ediyor. E, bunun iki mesele de söyleyerek anlatarak e, sohbetimi e, bu iki konuyla tamamlamak istiyorum. Yani Peygamber Efendimizin çocuklara karşı efendim sevgisi muhabbeti hanımlara iyi davranılması tavsiyesi tabii daha önce de bir de efendimiz konuşmamın başında Resulullah Efendimizin etrafında ashabının halelenmesi, halkalanması, onu koruması, başında e, hizmetinde elpençe durması, kapısından nöbetçi beklemesi, geceleyin efendim koruması vesaire. Tabii bunlar da ayrı konu sayılabilir. Yani nasıl bir muhabbetli ümmetiz elhamdülillah şimdi e, Osman İbni Maz'un radıyallahu anh vardı Allah şefaatine erdirsin onun hanımının ismi Havle idi e, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü e, yanına gittiği zaman baktı ki kıyafeti perişan çok eski püskü elbiseler giymiş nedir bu halin diye hayretle sordu yani tabi orası çok e, zengin bir ülke değildi Peygamber Efendimiz'in zamanında ama demek ki ölçülü bir e, orta kıyafette vardı anlaşıldığına göre. Bu çok böyle perişan, hırfani, parça parça demek ki e, dikkat çekici bir eski püskü giyimle gelmiş Resulullah Efendimiz'in yanına. E, nedir bu halin diye sorunca e, ne yapayım demiş Havle radıyallahu anha. Osman ibn i anlatıyor. Kocam geceleri namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyor. Yani ibadete vermiş kendisini. Eve, öyle, işe, güce, efendim kazanca, bilmem çarşıya, pazara, ziraate, ticarete pek aldırdı yok. E, Tabi kazanç olmayınca da evin hali böyle perişan oluyor deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, efendim bunları dinlemiş tabi. Sonra Hazreti Osman'ı görünce, yani bu Osman, Osman ibn Mazuh'un radıyallahu anh. Efendim, onu görünce onu şey yapmış, azarlamış. Osman demiş, bizim dinimizde rahiplik yoktur, ruhbanlık yoktur. Yani <gülüyor> ibadete düşüp dünyayı terk etmek efendim, yoktur. Efendim, ben senin için örnek değil miyim? Ben böyle mi yapıyorum? Allah'a yemin ederim ki ben Allah'tan sizin en çok korkanınızım, Allah'a en çok bileninizim. Onun emirlerine, yasaklarına, kanunlarına en fazla riayet eden olan, riayet etmekte olan benim yani ben böyle mi yapıyorum? Benden böyle mi gördün? Böyle yapmam manasında. Efendim e, deyince Osman İbn-i Mazun radıyallahu anh demiş ki, evet ya Resulallah e, benim için en güzel örnek sensin. Allah beni sana kurban etsin diye cevap vermiş. Yani o azarlamadan payını almış. Yani dersi çıkartmış. Baş üstüne demiş. Muhadiseden sonra e, Peygamber Efendimiz'in yanına ne zaman gelse havle radiyallahu anha yani Hazreti Osman İbni Maz'un'un e, hanımı ne zaman gelse düzgün kıyafetle gelirmiş. Hem de böyle güzel kokular sürünmüş olarak, güzel elbiseler giymiş olarak gelirmiş. Demek ki yani ölçülü davranıp hanımları da kollamak, onları da üzmemek, efendim, mahrum bırakmamak gerekiyor. Bu onu gösteren bir olay. Ee, bir başka olayı daha bu konuyla ilgili olduğu için onu da anlatalım. Biliyorsunuz e, e, zaman zaman böyle ravilerin isimlerini söyleyince, onlar hakkında bazı bilgiler de söylüyorum. Ee, Mısır'ı Amr ibn As radıyallahu anh fethetmişti. Efendim bu e, daha sonradan hakem olayına da ismi giren e, sahabi. Efendim e, bir de onun oğlu Abdullah vardı. Bu Abdullah ibn-i Amr ibn il radıyallahu anhuma Mısır'da efendim kabri ziyaret nasip oldu bize. Kabrini Allah şefaatine de erlesin. Cennette de buluştursun. Efendim Dört Abdullah'tan birisi yani ashabın içinde genç olan efendim ama dinine ibadetine bağlı bilgisi yüksek efendim e, dört tane meşhur kişi vardı Abdullah isminde. Yani iki tane değil iki tane değil dört tane Abdullah şimdi nasıl ta tanıyacağız birisini ötekinden nasıl fark edeceğiz her birisi ayrı meziyetleri olan kimselerdi. Efendim bu dört Abdullah'a ebadile Erba'a dört Abdullah'lar denildi. Efendim birisi bu Amr İbn-i oğlu. Birisi efendim amcası Abbas'ın oğlu. Abdullah i̇bn Abbas. Bir tanesi i̇bn Abdullah i̇bn Mesud. Birisi Hazreti Ömer'in oğlu. Efendim Abdullah i̇bn Ömer İbn-i Hattab, radıyallahu anhın ecmain. Şimdi bu Tabi Amr ibn Az Kureyş'in e, ileri gelenlerinden idi. Efendim e, itibarlı bir kişiydi. Akıllı, uslu, ferasetli, efendim, gayretli bir kimseydi. Sözlü sohbeti dinlenen, görgülü, bilgili bir kimseydi. E, Mısır'da fethetmek ona nasip oldu. Efendim e, oğlu Abdullah'ı Kureyş kabilesinden bir iyi aileden kadınla evlendirmiş. Efendim oğlu e, fakat Abdullah i̇bn Amr i̇bn Arsyani oğul, evlat, bu dört Abdullah'tan birisi olan Abdullah, namaza orucu çok düşkünmüş mübarek. Efendim, e, düğün olmuş, dernek olmuş, evlilik olmuş, gerdek olmuş ama onun namazdan, oruçtan e, başını çekmiyor efendim. E, hanımıyla pek ilişki içinde olmuyor bir gün evlerine gelmiş babalara Amr-ıbni'l-Az gelinine sormuş kocan nasıl buldun nasılsınız filan diye kadın da böyle bir imalı efendim söz söylemiş gelin iyi bir koca demiş ne örtümüzü açıyor ne yatağımızı yaklaşıyor demiş efendim e, şeye kayınpederine böyle kocasını böyle met etmiş ama bir taraftan da e, huyunu yani e, şikayet yolu söylemiş çünkü evlilik efendim e, evlilikte karşılıklı haklar var, vazifeler var. Efendim sonra evlilik insanın nesli devam etsin diyedir. Efendim Allah hayırlı evlatlar versin diyedir. Efendim e, onlar insanın demre-i fuadıdır. Yani gönlünün meyvalarıdır evlatları. Elbette evlatlar olacak, soyu devam edecek, nesli genişleyecek. Bu sevaklı bir şey, kıymetli bir şey, önemli bir şey. Peygamber Efendimiz evlenin. Çoluk çocuk sahibi olun, çoğalın. Ben sizin çokluğunuzda iftihar, iftihar edeceğim buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz doğum kontrolüne karşı ve bu koç ilgileri ne kadar kısalar da işin doğrusu böyle efendim. Şimdi e, iyi bir koca ama ne örtümüzü açıyor ne yatağımızda yaklaşıyor diye cevap verince artık Amrübnül Asf anh sinirlenmiş ağzına geleni söylemiş oğluna. Ağır ağır sözler söylemiş. Ben yani ne biçim artık ne dediğini bilemeyiz de efendim düşünüyoruz tasavvur ediyoruz. neler söylediyse efendim ben demiş sana demiş Kureyş'ten soylu soplu, itibarlı efendim kıymetli bir kadını alayım gelin olarak. Sen de onun yanına yanaşma, namaz kıl, oruç tut filan diye pici bir kızdıktan sonra gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına. Şimdi siz olayın sonunu önceden tahmin etmeye çalışın. Yani Acaba Resulullah Efendimiz oruç tutuyor, namaz kılıyor diye Abdullah ibn Amr i̇bn As'ı mı müdafaa edecek, ne olacak falan diye. Efendim, e, tabi e, Peygamber Efendimiz'le anlatmış anlaşılan şikayet yoldu oğlunun bu halini. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı yanına çağırmış damat, genç Abdullah'ı yanına çağırmış bu oruç ve namaz düşkünü mübarek sahabiyi yanına çağırmış gündüzleri hep oruç mu tutuyorsun evet demiş geceleri hep namaz mı kılıyorsun evet ama demiş ben bazen oruç tutuyorum bazen tutmuyorum yani ben her her gün oruç tutmuyorum geceleri de hem namaz kılıyorum hem de bazen uyuyorum kadınlarıma da il, e, ilgi gösteriyorum kim benim yolundan uzaklaşırsa benden değildir demiş yani benim gibi yap diye tavsiye buyurmuş Sonra demiş ki Kur'an-ı Kerim'i her ay bir defa hatmet. Yani bir ayda Kur'an-ı Kerim'i oku bitir. Tabi Kur'an-ı Kerim'in bir ayda bitmesi demek günde bir cüz okunması demektir. Bakın siz kendinizi e, bu söz karşısında tartın. Günde bir yüz okuyabiliyor musunuz? Yoksa efendim yılda bir hatim indirebiliyor musunuz? Yoksa 10 yılda daha hatim indiremediniz mi? Kendinizi şey yapın. Efendim e, demiş ki ya ben kendimi bundan daha fazlasını yapabilecek kuvvete hissediyorum. Öyleyse on günde hatmet demiş Peygamber Efendim. Yani önce kolaylığı gösteriyor. Ayda bir hatmet diye. Efendim on günde yapabilirim. O oh, o zaman günde üç yüz okuyacak. Yani efendim altmış sayfa okuyacak. Efendim e ben bundan daha fazlasını da yapabilirim deyince o halde üç günde hatmet. Yani günde on cüz okuyacak, üç günde bir hatim indirecek. Efendim, sonra demiş ki, her gün, her aydan üç gün oruçtu. Bu üç gün oruç, tabii ben kardeşlerim tasavvufi vazife alırken, benden efendim, zikir telkini, tarikata giriş şeyi alırken, söylüyorum, Efendimizin tavsiyelerini söylüyorum. Tavsiye ettiği zikirleri söylüyorum, tavsiye ettiği namazları, tavsiye ettiği oruçları söylüyorum. İşte, Sünnet olan oruçları tutun Ramazan dışında da nasıl yapardı Peygamber Efendimiz? Her ayın başında ortasında oruç tutarsanız, 3 gün oruç 10 misli fazlasıyla 1 ay oruç tutmuş gibi sevap olur diye tavsiye ederdi. Veyahut her ayın 13, 14, 15'i vardır. Yani mehtaplı gecelerin gündüzleri, eyam-ı biz denir. O günlerde oruç tutardı Peygamber Efendimiz o Onları hiç bırakmamış. Eyyam'ın biz orucunu kendisi hiç bırakmamış. O da üç gün eder. On misli sevap fazlasıyla otuz gün eder gene. Efendim hafta içinde pazartesi perşembe oruçlarını da tutardı. Ama demiş ki her ayda üç gün oruç tut. E, ben bundan fazlasını yapabilirim. E, demiş. Amur ibnül Az'ın oğlu Abdullah Genç. Efendim, dinç, ibadete kuvveti var, şevki var. Efendim böyle dedikçe o zaman hala e, o zaman daha fazla tut, şu kadar tut, bu kadar tut efendim e, demiş e, daha fazlasını yapabilirim deyince en son noktaya gelmiş demiş ki öyleyse bir gün oruç tut, bir gün oruç tutma ye, iftar etmek deniliyor ona ye, yenilmeyen güne o gün iftar etti deniliyor. Yani biz iftar deyince orucun efendim arkasından yenilen yemeği anlarız Araplar bu manaya da kullanırlar. Bir gün iftar etmek demek yani o gün oruç tutmamak demek. Efendim bir gün bir gün ye bir gün e, tut. Bu oruçların en üstündür. Kardeşim Davud peygamberin orucudur. Davu Davudi derler. Yani Davud Aleyhisselam bir gün yermiş bir gün tutarmış. E, bari öyle yap. Yani madem o kadar kuvvetlisin onun gibi yap. Ye. Efendim ama demiş her ibadetin Efendim, e, bir e, rağbetli olduğu zaman vardır. Bir de her isteğin gevşekliği vardır. Yani her rağbetin bir fetreti vardır. Yani bir zaman gelir, e, yapamayacak duruma gelirsin. Bu efendim, e, sünnete uygun olması daha iyidir. Bil, aksi takdirde bid'at olur, bid'ata e, uygun, yani sünnete aykırı tarzda yapmamak lazımdır diye Efendim tavsiye de bulunmuş. Yani sünnete uymayı tavsiye etmiş. Sünnet nedir? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin yolu. Tabii e, peygamber Efendimizle konuştuğu zaman genç olduğu için yeni evlenmiş Abdullah genç efendim böyle e, konuşmuş ama yaşlandığı zaman efendim bu oruçları tutamama, bu Kur'an-ı Kerim bu kadar çabuk okuyamama başlamış. Keşke Resulullah'ın verdiği Efendim müsaadeyi yani ruhsatı kabul etseydim de keşke öyle fazla aktır demeseydim de efendim, şimdiki gibi böyle yapamaz duruma düşmeseydim diye pişmanlık e, duyduğunu ifade etmiş. Demek ki ibadetlerde e, efendim, aşırılık uygun değil, ölçülülük uygun ve devamlılık uygun. Yani çok yapıp da sonra bıkıp bırakmak vebal, ölçülü yapıp da devam etmek güzel Efendim, o tarzda ibadetlere e, devam etmek lazım. Tabi bu benim konuştuklarımdan sonra tahmin ediyorum dinleyen kardeşlerimin zihninde bir e, izlenim meydana gelecek. E, belki şöyle diyecek: olduklarını ezinler gibi oluyorum, hissediyorum. Yani dinimiz ne kadar güzelmiş, dinimiz benim tahmin ettiğim gibi değilmiş. Aa, ben İslam'ın böyle olduğunu bilmiyordum. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem, Efendimizin böyle olduğunu. Bilmiyordum filan e, efendim e, diyecekler. Evet özür ve sevgili kardeşlerim efendim kütüphanelerimizde çok güzel kitaplar var gayet güzel ciltlenmiş dizi dizi dizi dizilmişler efendim bize bakıyorlar efendim o kitaplar ama biz o kitaplara bakmıyoruz onlar bize bakıyor efendim biz o kitapları açmıyoruz okumuyoruz ne kadar güzel basılmış ne zahmetler çekilmiş Allah'ın Emirleri ne güzel anlatılmış, Peygamber Efendimizin hayatı ne güzel efendim belirtilmiş, ne kadar geniş efendim böyle e, incelenmiş, ama bizim dinimizden e, haberimiz yok. Hazineye sahibiz, hazinenin farkında değiliz. Hindistan'da bir e, fakir varmış, efendim arası taşlıymış, e, ekin ektiği zaman maaşları kıt verirmiş, az verirmiş fakir zaruret çekmiş, terk diğer eylemiş, başka yerlere göçmüş, para kazanayım, geçimimi sağlayayım diye. Ama o taşlı tarlası sonradan efendim anlaşılmış ki, e, yani orada elmas varmış efendim. Elmas madeni olmuş sonradan orası. Dünyanın en büyük elmasları, en kıymetli elmasları da oradan çıkmış diye Delikarnecinin bir kitabında okumuştum. Yani Tanrısında elmaslar olup da fakirlik içinde ölen e, kimselerden olmamak lazım. İslam bir hazine, İslam bir şifa kaynağı, İslam bir feyiz kaynağı, İslam bizim en kıymetli varlığımız. Ama Müslümanlar İslam'dan, imandan, ihlasdan, irfandan, ilimden, edebden, ahlaktan, İslam'ın öğrettiği güzelliklerden habersiz millet yönünü batıya dönmüş, Batı, batı, batı, batı, batı diye batırıp gidecekler. Ben bu vaazı Üparkal'dan yapıyorum, Almanya'dan yapıyorum. Gündüz biraz alışverişe çıktık. Efendim e, ev sahibinin amcası diyor ki bu mevsimde çarşıya pazara çıkılmaz. Çünkü e, hava efendim, yaz olduğundan bu bu adamlar, bu herifler, bu kadınlar açık saçık gezerler diyor. E, yani bunun... Görüyoruz, bizim bunlardan bir eksikliğimiz yok, bizim bunlara üstünlüklerimiz var, iman üstünlüğümüz var, ahlak üstünlüğümüz var. Efendim medeniyetimiz dünyanın en güzel medeniyeti, irfanımız en derin irfan. Her şeyimiz güzel ama yani hep başını batıya çevirmiş, doğuya bile çevirmiyor, güneye hiç çevirmiyor, güneye çevirmekten ödü patlıyor. Ya kuzeye Rusya'ya çevirmiş ya kuzey doğu kuzey batıya. Efendim Avrupa'ya çevirmiş. Batı'dan başka bir şey bilmiyor. Reis bir hele bir keresinde Hong Kong'a gitti, Doğu'ya gitti de ya bunlar 21. yüzyıla girmişler diye nihayet orada da medeniyet olduğunu, oralarda da Batı medeniyetinden farklı bazı efendim medeniyetlere sahip insanların başarılı işler yaptığını nihayet bizim halkımız fark eder gibi ama bir kısmı hala fark edememiş durumda. Efendim kendisinin cimetlerinden hazinelerinden habersiz dışarının süfli hayatını hayatlanıyor. Efendim gafille gafillikle cahillikle ömrünü geçiriyor. Allah cümlesini uyandırsın tabii. Onlar da öyle yalan yanlış yolda giderlerse sonunda pişman olurlar, perişan olurlar. Efendim çoluk çocuğunun hayrını görmezler, zararını görürler. O kötü yaşantılarının, içkilerinin, kumarlarının efendim bu dinden, imandan uzak keşide yaşayışlarının dünyada da Ahirette de cezasını çekerler elbette. Onlar da öyle olmasını istemiyoruz. Allah cümleyi ve gafletten ikaz eylesin. Yani gaflet uykusundan uyandırsın. Cümleye hak, hak olarak görmeyi ve uyumayı nasip etsin. Batılı batılı olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Hepinizi Allahü Teala Hazretleri sevdiklerinizle, çocuk çocuğunuzla, dostlarınızla beraber iki saadeti saadetine erdirsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Selamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkâh.